Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün Hazreti Resul'ün örnekliği çerçevesinde sunduğumuz Medine'de gelen hükümler bölümünün 31.sini sunacağız inşallah. Bugünkü konumuz haç. Allah'ın evinde kıyam. Biraz uzunca oldu ama inşallah idare ederiz. Haç bireysel eylemin. Toplumsal birliğe dönüşmesine yönelik toplu bir kıyam olarak karşımıza çıkar. Bütün siyasi, dini, ideolojik topluluklara baktığımızda değişik anlam ve uygulamalarıyla haç kavramı insanlığın hayatında daima var olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi sözlüğünde haç şöyle geçiyor. Haç, Arapça. Genellikle tek tanrılı dinlerde kutsal olarak tanınan yerlerin o dinden olanlarca yılın belli aylarında ziyaret edilmesi. İslam'ın beş şartlarından biri olan Müslümanlarca zilhicce ayında Mekke'de yapılan Kabe'yi ziyaret ve tavaf ibadeti. Türk Dil Kurumu böyle tarif ediyor. Tanımda her ne kadar genellikle tek tanrılı dinlerde dese de asıl da haç çok tanrılı dinlerin de putperestlerin de Hatta kendilerini din dışı sayan pozitivistlerin, metafizikçilerin, marxistlerin, ateistlerin, tabiunların yani doğacıların da hayatlarında hep var olmuştur. Mesela son yüzyılımızda Rusya'daki Kızıl Meydan marxistlerin, İstanbul'daki Taksim Meydanı, layık Kemalist solcuların, liberallerin toplanarak kıyam yani ayaklanma yani haç meydanıdır. Bazı kemalistler de Mustafa Kemal Atatürk'ün mezarı olan Anıtkabir'i kendilerinin Kâbe'si gibi görmektedirler. Tabii bu durum Anıtkabir yapıldıktan sonradır. Öncesinde ise yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin Ankara'daki devletin merkezi sayılan Çankaya için kemalistler aynı duyguları yaşamış. Kemalettin Kamu denilen şairleri Çankaya isimli şiirinde şunları söylemiştir: Çankaya ebedi bir güneşle burada doğdu gazi yaprak yığını gibi Burada yandı mazi, burada erdi Musa, burada uçtu İsa, bülbül burada varsa hürriyet için öter, ne örümcek ne yosun, ne mucize nefusun, Kabe Arab'ın Çankaya bize yeter. Gördüğünüz gibi şiirde Çankaya'yı Kabe ilan etmiştir. Sayın Kemalettin Kamu ve bu ilanı yaparken de bazı Müslümanların önemli saydıkları vurgulara dikkat etmiştir. Mesela nedir? Musa'ya, İsa'ya, Kabe'ye ve artı ne örümcek ne yusun ne de mucize ne fısun derken işte hicret anındaki örümcek hikayesine ve Müslümanların geleneksel tarihinde Kur'an'da olmamasına rağmen mucize olgularına işaret ederek Bunların hepsi bizim için önemli değil, bizim için Çankaya önemlidir, bizim Kabe'miz orasıdır demiştir. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Müslümanların Kabe'ye haça gitmesini Türkiye Cumhuriyeti 1947 yılına kadar yasaklamıştır. Haç edecekseniz Çankaya'ya gelin deyip çağrılarda bulundular, şiirler yazdılar. Hatta bazıları Mustafa Kemal Atatürk'ü peygamber sayarak Atatürk Mevlidi yazdı. İsteyen araştırıp okuyabilir. Çok enteresan bir melittir. Ben biraz okuduğum gülmekten kırıldım. Onun için devam edemedim okumaya. Buraya da almam. Türkler, Kürtler, Farslar ve bazı toplumlarda Mayıs ayının gelmesiyle kutlanan Nevruz veya Novruz şenlikleri, şenlikler için düzenlenen büyük merkezler, yakılan ateşler, ateş etrafında yapılan tapınmalar eski kültürlerin hacci olarak kabul edilir. Bugün siyasi, ideolojik anlamlar yüklenen birçok konu geçmişte yer, gök, ateş tanrısı kavramlarıyla bütünleştirilerek pagan kültürünün simgeleri olarak karşımıza çıkar. Yine Marxist kültürün öne çıkardığı 1 Mayıs kutlamaları haç ibadet kavramının siyasallaştırılmış biçimidir. Haç, kelime kökünden kasit ve teveccüh manalarını içine alır. Kasit, kastetmek, tasarlamak, kıymak. Teveccüh ise veçten türeme, çevrilme, yönelme, doğrulma, bir yere doğru hareket etme, güler yüz gösterme, yakınlık duyma, hoşlanma, sevgi, nasip ve müyesser olma yani sonuca ulaşma anlamlarında kullanılmıştır. Bu anlamlarıyla haç, bir yöne çevrilerek, yönelerek doğrulma, ayağa kalkma, toplanılan yerde yüzünü gösterme, yakınlık duyma, sevginin bütün tezahürleriyle var olma olarak anlaşılır. Nitekim Bakara suresinin 125. ayetinde de Allah biz beyti insanlara toplanma mahalli ve güvenli bir yer kıldık diyerek haccı toplanma yeri olarak gösteriyor. Hac, Arapça'da Müslümanlarca kutsal olan Mekke çevresinde Kabe ve diğer kutsal yerlerin ziyaret edilmesi ve ilgili dini gerekliliklerin yerine getirildiği ibadettir şeklinde geçmektedir. Tariflerde böyle olsa da Müslümanların tarihine haç siyasal boyutlarla girmiştir. Medine'den Mekke'ye doğru haç için yola çıkan Müslümanları Mekkeliler durdurarak anlaşma yaptılar. Yaptıkları anlaşmayla bu sene haç için Mekke'ye giremeyeceklerini, bir sonraki yıl haça gelebileceklerini söylediler. Resul Muhammed teklif edilen anlaşmayı kabul etti. Müslümanlar Resul Muhammed döneminde iki defa haç yaptılar. Müslümanların ilk haççında Resul Muhammed yoktu. Müslümanların hac kafilesinin yönetimi Ebu Bekir'a e aitti. Hac esnasında okunmak üzere Tövbe suresinin ilk ayetleri gönderilmiş ayetler Ali tarafından okunmuştu. Okunan ayetleri ise tamamıyla putperestlere ultimatom şeklindeydi. Tövbe suresinin ilk hac sırasında okunan, yani Müslümanların ilk haccı sırasında okunan ayetleri mealen şöyle bir gözden geçirelim. Allah ve Resulü'nden kendileriyle anlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ihtar. Ey müşrikler! Yeryüzünde dört ay daha dolaşın. İyi bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Allah ise kafirleri rezil edecektir. Hac-ı Ekber yani en büyük haç gününde Allah ve Resulü'nden insanlara bir bildiridir. Allah ve Resulü müşriklerden uzaktır. Eğer tövbe ederseniz bu zin için daha hayırlıdır. Ve eğer yüz çevirirseniz bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Kafirlere elem verici bir azabı müjdele. Ancak kendileriyle anlaşma yaptığınız putperestlerden anlaşma şartlarına uyanlar, sizin aleyhinize herhangi bir kimseye arka çıkmayanlar azap hükmünün dışındadır. Onların anlaşmalarını bozma. Süreli olan anlaşmalarda sürenin sonuna kadar uy. Allah haksızlık yapmaktan sakınanları sever. Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayın. Onları hapsit. Onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Eğer tövbe eder, salatı ve zekatı dosdoğru ikame ederlerse onları serbest bırakın. Allah bağışlayan ve koruyandır. Eğer putperestlerden biri senden aman dilerse Allah'ın kelamını işitip dinleyinceye kadar ona aman ver. Sonra Müslüman olsa da olmasa da onu güven içinde bulunacağı bir yere ulaştır. İşte bu anlayış onların bilmeyen bir kavim olmalarından dolayıdır. Mescidi haramın yanında kendileriyle anlaşma yaptıklarınızın dışında putperestlerin Allah ve Resulü yanında nasıl bir söz olabilir? Onlar size karşı dürüst davrandıkları müddetçe siz de onlara dürüst davranın. Çünkü Allah akitlerini bozmaktan sakınanları sever. Nasıl olabilir ki onlar size galip gelseydi sizin hakkınızda ne söz ne de anlaşma gözetirlerdi? Onlar aızlarıyla sizi razı ediyorlar. Halbuki kalpleri sözlerine karşı çıkıyor. Çünkü onların çoğu yoldan çıkmışlardır. Allah'ın ayetlerine karşılık az bir değeri satın aldılar da insanlara Allah'ın yolundan alıkoydular. Gerçekten onların yapmakta oldukları şeyler ne kötüdür. Bir mümin hakkında ne ahit tanırlar ne de anlaşma. Çünkü onlar saldırgan insanlardır. Fakat tövbe eder Salatı ve zekatı ikam ederlerse dinde kardeşleriniz olurlar. Biz bilen bir kavme ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Eğer anlaşmalarından sonra yeminlerini bozarlar ve dininize saldırırlarsa küfrün önderlerine karşı savaşın. Çünkü onlar yeminleri olmayan adamlardır. Onlarla çetin bir şekilde savaşırsanız belki yaptıklarına son verirler. Ey müminler!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 Eğer müminler iseniz bilin ki Allah kendisinden korkmanıza daha layıktır. Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onları cezalandırsın, onları rezil etsin, sizi onlara galip kılsın. Böylece inanan toplumun kalplerini ferahlatsın, müminlerin kalplerinden öfkeyi gidersin, Allah dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah bilendir. Hikmet sahibi. Yoksa Allah sizden cihad edip Allah Resul ve müminlerden başkasını kendilerine sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan bırakılacağını mı sanırsınız? Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'a ortak koşanlar Kendilerinin kafirliğine bizzat kendileri şahitlik ederlerken Allah'ın mescitlerini imar etme selahiyetleri yoktur. Onların bütün işleri boşa çıkmıştır ve onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerine ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, selatı ve zekatı ikam eden, Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola girdiklerine inanılanlar bunlardır. Ey putperestler!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 Bundan önceki Medine'de 11 yıl çalışmalarının son bölümlerinde arka planlarıyla açıklamış. Hac'ın Putperesler dönemindeki önemi siyasi, sosyal, psikolojik, ekonomik boyutlar üzerinde durmuştur. Hac dini ibadetten öte de insanların toplumsal yaşamlarının bir parçası olarak hem Putperes Araplarda hem de Müslümanlarda önemli bir yer tutar. Hiçbir zaman ne Putperesler ne de Müslümanlar hacca sadece ibadet boyutuyla bakmazlar. Hac her zaman sosyal, siyasi, ideoloji, kültürel, ekonomik bir hareket olarak tarihe geçmiştir. Müslümanların tarihinde gelişen bazı olaylar, duygular, fikirlerle hacı yanlış değerlendirmek, sadece ibadet boyutuyla algılamak yanlıştır. Hac, sosyal, siyasi, kültürel, ekonomik, ideolojik boyutundan uzaklaştırıp sadece ibadet boyutuna indirgenemez. Eğer biz hacı Siyasi, kültürel, ekonomik, ideolojik boyutundan uzaklaştırıp sadece ibadet boyutuna indirgersek haç anlayışını laikleştirmiş oluruz. Zaten Müslümanların geçmişindeki kültürlerde sadece hac değil, İslam'ın birçok kuralı amacından saptırılarak laikleştirilmiştir. Laikleştirme hareketi sanıldığı gibi Türkiye Cumhuriyeti'nde olmamıştır. Batı'da laiklik çıkmadan Müslümanların siyasi, toplumsal, dini yapıları laikleştirilmiştir. Müslümanların yönetimindeki şeriat uygulaması dedikleri sözde halifelerin aslında sultanların şeyhülislamlara onaylattıkları kararlardır. Şeyhülislamlar sultanların kararlarını onaylamada iki seçenekle karşı karşıya kalırlar. Ya sultana uyup kararı tasdik edecekler ya da boyunlarından olacaklardır. Zaten birçok mezhep ilmihal kitapları oluştururken itigat, ibadet, muamelat ve ahkam-ı sultaniye diye konulara ayırmıştır. İntigat ve ibadet kuralları ferdidir, onları anlatır. Muamelat, Müslümanlar arasındaki ailevi sosyal ilişkileri düzenler, bunları anlatır. Ahkam-ı sultaniye ise devlet yasalarıdır, sultanlar yasası demektir. Türkiye Cumhuriyeti layıklığı ilan edince sadece şunu demiştir. Biz sizin itikadınıza ibadetinize hatta muamelatınıza karışmıyoruz. Bizim karıştığımız yer ahkamız sultaniye yani sultanların yani yöneticilerin ahkamıdır ki bu ahkam artık din kurallarına göre olmayacaktır demişlerdir. İşin esasına bakarsanız ahkamız sultaniye dedikleri hükümler zaten din kurallarına göre de değildi. Ama medreseler veyahut da işte o dönemin fakirleri, o dönemin efendim, fetvacıları, o dönemin şey uslamları bunlar İslam'ın kuralları diye topluma ne yapıyorlardı? Afedersiniz ama şu kelimeyi kullanacağım yutturuyorlardı. Anlayacağınız ahkamı sultaniye diye hukuk üretenler zaten layıkleşmişlerdi. Ama sultanlar Müslümanların itigadına, ibadetine karışıyordu. Yani onlar kendi ahkamlarını oluştururken ahkamı sultaniye namında Müslümanların itigadına, ibadetine karışıyorlardı. Bu odadan yaptığım birçok sunumda şunu demiştim. Mesela hak mezhep dörtdür ibaresi gerçekten bilim adamlarının yani Müslüman bilim adamlarının mezhepleri inceleyerek mezhepleri gerekli kurallarına göre akli, muhakemeli ve nakli delillere yani Kur'an'a vurarak bunlar haktır, bunlar batıldır dememişlerdir tam tersine. Osmanlı İmparatorluğu döneminde kim Osmanlı hilafetini kabul etmişse hangi mezhep Osmanlı hilafetine evet demişse hangi mezhebin bilim adamları, ilim adamları, fakihleri, fetva makamları Osmanlı yönetimine biat etmişse ve evet demişlerse onlar hak mezhep kabul edilmiştir. Bugün Hanefi'nin, Şafii'nin, Malik'in ve Hanbeli'nin hak mezhep sayılmasının nedeni budur. Ama bakıyorsunuz Osmanlı hilafetine isyan eden ve Ehl-i Sünnet'ten sayılan bir mezhebin kolu olduğu söylenen Vahabiler sapık sayılmıştır, batıl sayılmıştır. Şia ise tarihinde gerek İmam-ı Azam'la gerekse diğer İmam Şafii, İmam Malik gibi İmam Ahmet bin Hanbel gibi kişilerle iyi ilişkiler kurduğundan ve Osmanlı döneminde, 600 yıllık imparatorluk döneminde Yavuz'la Şah İsmail'in arasındaki savaş dışında ciddi bir savaşa girişmediklerinden Ehl-i Sünnet mezhepleri dörttür. Beşincisi de hak değildir ama batılda değildir manasında. Beşincisi de cafililiktir deyivermişlerdir. Aslında aralarındaki tartışmalar geçmişte çok büyüktür yani. Yeni dönemde Cumhuriyeti kuranlar şöyle dediler. Sultanların bu sözlerine karşılık. Sultanlar hem ibadete hem diğerlerine karıştılar. Ama yeni dönemde Türkiye Cumhuriyeti yöneticileri şöyle dedi. Biz karışmıyoruz deyip çıktılar. Fakat Türkiye Cumhuriyeti de kurduğu diyanet teşkilatıyla daha fazla Müslümanların itigadına, ibadetine karıştı. Kısaca ne derlerse desinler her devirde ister sultanlar layık değiliz diyerek ister yeni yöneticiler layıkız diyerek hep Müslümanların inancına, ibadetine, İslam'ı yaşama kurallarına karıştılar. Devam. Demişti ki diğer kültürlerde ve dinlerde de haç her zaman var olmuştur. Mesela Hristiyanlar, Museviler, Kodüs'ü haç merkezi ilan etmişlerdir. Ancak Anadolu'da bulunan birçok merkezi de Hristiyanların haç yeri olarak ziyaret ettikleri bilinir. Aynı şekilde muhafazakar dindar Müslümanlarında, Türkiye'deki yani Anadolu'daki muhafazakar dindar Müslümanlarında, Konya'daki Mevlana Türbesini yarım haç ziyareti saymaktadırlar. Budizm'de dört ana haç mekanı vardır. Kapilavastu'daki Buda'nın doğum yeri, aydınlanmaya eriştiğine inanılan yer, Bot, Gaya, Benareste ilk vaaz verdiği yer, Kusinagara'da Parinirvana'ya eriştiğine inanılan yer. Bu dört yer Budistlerin hac yerleridir. Antik çağlarda pagan inançlarda da haç gözlemlenmiş, tarih boyunca çeşitli haç merkezleri ortaya çıkmıştır. Örneğin Suriye'de Adonis Irmağı'nın kaynağındaki Astarte Tapınağı uzun süre haç konusunda varlığını korumuş, 4. yüzyılda İmparator Konstantin tarafından yıkılmıştır. Mısır'da Karnak, Yunanistan'da Delpi gibi merkezlerde antik haç merkezlerine örnektir. Antik Yunan Roma dünyasında yapılan hat yolculukları yolculuğun amacına bağlı olarak farklı türlere ayrılır. Bunlardan en yaygın olanları festivaller, kehanet merkezlerine yolculuklar veya şifa bulma amaçlı çıkılan yolculuklardır. İnsanlar kimi zaman bir yeri o yerin sahibi olduğu derin kültürel önemden dolayı ziyaret ederler. Ender durumlarda ise hat yolculuğunun amacı ezoterik bir gizem kültürüne ulaşmaktır. Antik çağda yapılan haç yolculuklarını ayrıca bu yolculuklara çıkan kişilere göre de sınıflandırmak mümkündür. Haç yolculuğuna çıkanlar sıradan bireyler olabileceği gibi kent devletleri tarafından gönderilen ve dioroi yani gözlemci olarak adlandırılan resmi temsillerde olabilir. Bu temsilciler festivallere katılarak temsil ettikleri kent adına kurban verirler, ayrıca kral ve hükümdarların da haç yolculuğundan çıktığı bilinmektedir. Hac yolculuklarının antik Yunan Roma dünyasında M.Ö. 6. yüzyıldan Roma İmparatorluğunun ilk kurulduğu döneme kadar yapıldığı bilinmektedir. Hac yolculuklarına dair bilgi veren kaynaklar daha çok Hellenistik dönem ve M.Ö. 3. yüzyıl ve sonrasına aittir. Dönemle ilgili bilgiler, tarihi yazıtlar ve ebedi metinlerden oluşmaktadır. Antik Yunan Roma dünyasında yapılan hat yolculuklarında varış yeri genellikle Anadolu'dur. O nedenle günümüzde de Batılılar kökenleri kabul ettikleri antik çağa tanıklık için turizme önem verirler. Anadolu'daki eski antik Yunan kalıntılarını ortaya çıkarmak için çaba harcarlar. Türkiye Cumhuriyeti de onların bu çabalarını boşa çıkarmaz. Aslında Batılılar buraları bizimdir, bizim için çok değerlidir mesajları vermektedirler bir bir hepsini ortaya çıkartıp ilerisi için Müslümanların elinden almak üzere türlü planlar yaparlar. Antik Yunan döneminde haç yolculuğuna çıkanlar genellikle Anadolu'da yaşayan insanlardan oluşur. Bazen de uzaklardan gelenler olur. Anadolu'da yaşayanlar kimi zamanda hac yolculuklarını Anadolu dışına yapıyorlardı. Örneğin Türkiye'nin batı ve kuzey kıyılarında yaşayan Yunanlar sık sık Yunanistan'daki Delpi veya Kuzey Ege'deki Samot Rake, Adası'nda yapılan ve Anadolu, Trakya, Karadeniz'den katılımcıların olduğu festivallere giderler. Festivaller antik dünyadaki haç yolculuklarının başlıca türlerinden biriydi. İnsanlar haç için gitmişken festival de gerçekleştirerek olaya hem dini, hem kültürel, hem ekonomik boyutlar kazandırıyorlardı. Dikkat ederseniz Putpres Araplar da aynı şeyi yapıyordu. Haç mevsimleri de ne kuruluyordu? Panayırlar kuruluyordu. Bazı festivallere yalnızca tek bir kentten ve yakın çevresinden gelen insanlar katılırken bazılarının bütün bir coğrafi bölge veya daha geniş bir dini ağı kapsayan daha geniş bir katılım alanı oluyordu. Anadolu'da en ünlü Festival, Efes'teki Epesia adı verilen Artemis festivaliydi. Apollon'un kız kardeşi olan Yunan tanrıçası Artemis öyle kabul ediliyor. Genellikle genç kızları koruyan bakire bir avcı olarak bilinirdi. Artemis'in Efes'teki heykeli Yunan standartlarından farklıdır. Özellikle göğüs çevresinde yer alan çok sayıda yuvarlak objenin açıklaması zordur ve açıklanmamıştır henüz. Efes'teki Artemis heykeli Yunan-Roma dünyasında örnekleri çoğaltılarak yaygınlaştırıldı. Efes'teki festivale büyük olasılıkla kent devletlerinin teori denilen resmi temsilcilerinin de dahil olduğu çok geniş bir katılım sağlanıyordu. 5. yüzyıl kaynaklarında İyon yalıların festivaline katıldıkları belgelenmektedir. Yunan şair Kalimakhos'a göre Efes'e gelen ziyaretçiler kutsal ağaçtan parçalar kazıyarak bunları hatıra olarak evlerine götürüyorlardı. Festivalde Efes Artemisi adına yapılan heykellerin gelen ziyaretçilere sunulduğunu, milattan sonra 1. yüzyılda Hristiyanların gelişiyle ve ilk Hristiyanların heykellere karşı tutumlarıyla heykel yapan bu kişilerin işleri kaybolmuştur. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde bu tür benzer festivaller gerçekleştirilmiştir. Örneğin milattan sonra 2. yüzyılda yaşamış bir fizyonom olan Polemon'un risalesinin Arapça çevirisinde Pamfilya bölgesindeki Perge'de Artemis'in yerel Karakterli bir tasviri adına düzenlenen festival, ülkenin sınır bölgelerinden hat yolcuna çıkan insanların geldiği bir festival olarak anlatılır. Sırabon'a göre Antik Pontus'taki Komana'da yerel tanrıça Mabellona adına düzenlenen festivale her yerden hem kentlerden hem de kırsal bölgelerden kadın ve erkekler katılır. Tanrıça heykelinin tapınak dışarısına çıkarılarak kentte gezdirilmesi Komana'daki festivalin temel odak noktasıdır. Karya bölgesinde ise Panamara'da yapılan Komoria festivaline Rodos adasını da kapsayan Güneybatı ve Batı Anadolu'daki geniş bir bölgeden temsilcilerin katıldığını biliyoruz. Yani biz Anadolu'da yaşayanlar öyle bir yerde yaşamışız ki her bölgesi haç merkezi gibi bir yer. Bazen bir festivale katılmak bir siyasi örgütlenmeyi güçlendirmenin yollarından biriydi. Örneğin Likya Birliği'ne bağlı kentler, Lato'ya atanan ve Xanthos'ta gerçekleştiren festivalde bir araya geliyorlardı. Benzer şekilde 12 İon kentinden oluşan Paninia Birliği, Pirene yakınlarındaki Maykala Dağı'nda bulunan bir tapınakta düzenlenen Paninia yani Tüm İyonlular Festivali'nde düzenli bir olarak bir araya geliyorlardı. Kuzeybatı Anadolu'daki Troas kentlerinin de Athena adına İlyan'da düzenlenen bir festivale temsillerin yolladıkları bilinmektedir. Helenistik dönemde kentler, yeni festivaller düzenlenerek bu etkinliklerin tüm Yunan dünyasında da duyulması için elçilerle haber gönderilerdi. Bunun en güzel örneklerinden biri, M.Ö. 207 yılında Tanrıça, Artemis, Lukopayr'ine, Onur'una her 4 yılda bir festival düzenleyen Karya bölgesindeki Menderes Magnesiası olmuştur. Yunan dünyasındaki tüm kentlere elçiler göndererek kentin dokunulmazlığının tanınmasını ve festivale katılmalarını talep etmiştir. Birey sel talepler ve cevaplarla ilişkin yerel dizilerde yazılmış kopyalar Magnesia'da yer alan yazıtlarda görülmektedir. Magnesia dediği yer bugünkü Manisa bölgesi. Eski Mısır'da dikilen piramitler, Astek, Maya kültürlerinde oluşturulan devasa tapınaklar o bölgelerdeki insanların hac merkezleriydi. Özellikle Mısır'da Tanrıları Ra'nın yeryüzündeki gölgesi, görüntüsü olarak kabul edilen Firavunların, mezarları olarak bilinen piramitlerin bulunduğu bölgeler haç merkezleri olarak kabul edilmiştir. Musa ile Firavun hikayesinde söz edilen süs günü, eski Mısır toplumlarının meydanda toplanarak haç ibadetini gerçekleştirdikleri yerlerdi. Resul Muhammed'in haç esnasında putperestlere İslam'ı tebliğ ettiği, Resul Musa'da Firavun ve kavmine İslam'ı tebliğ etmiş, aynı şekilde Firavun'un söz ustası bilge kişiliği olan adamlarına karşı mücadele etmişti. Allah onların söz ustalıklarını, bilge kişiliklerini bize sihirbazlar olarak tanıtır. Çünkü onlar bilgileriyle ustalıklı sözlerle halkı istedikleri yöne çekebiliyorlar, firavunlarına kul edebiliyorlardı. Kabe İbrahim Rasul tarafından Allah'ın evi olarak yapılan yerdi. Orası İbrahim soyunun buluşması, toplanması olarak yapılmıştı. Ancak daha sonraki İshak soyunun Kudüs merkezli devlet kurması, devleti kuran Davud'un oğlu Süleyman zamanında bölgeye hakim olması İsrailoğullarının Kudüs'ü hac merkezi ilan etmelerine neden oldu. Muhammed'e risalet gelmeden önceki dönemlerde putperestlerde haç vardı. Çünkü putperest Araplar İbrahim'e inanıyor, İbrahim'in müşrik olduğunu söylüyorlardı. Bugün Müslümanların yaptığı adetlerden bir kısmı Arapların geleneklerinden geliyor ancak Allah gönderdiği ayetlerle putperestlerin Kabe'ye haça yüklediği anlamları değiştiriyordu. Haç gündeme gelince kurban konusu gündeme geliyor. Tanrılara adına toplananlar yine tanrılara adına kurban keserek haç sırasında yiyorlar, içiyorlardı. Bugün dinsel haç yapmadığını söyleyerek siyasal, ideolojik haç yapanlar da aynı yoldan gidiyorlar. Eğlenceler düzenliyorlar, festivale dönüştürüyorlar, uzun kalacakları zaman yiyeceklerini, içeceklerini getiriyorlar. Futperest Araplarda da aynı şekilde mali durumu yerinde olanlar kurban keserek mali durumu iyi olmayanlarla birlikte yiyip içerek haçlarını yapıyorlardı. Günümüzde Müslümanların hacına benzer hac ne putperestlerde ne de Müslümanlarda yok. Günümüzde Müslümanların hali vakti yerinde olanlar hacca gidiyor. Haç esnasında herkes kurban kesiyor. Halbuki eski dönemlerde ve İslam'ın ilk yayıldığı dönemlerde yoksullar, fakirler, fukaralar da hacca geliyorlardı zenginlerle beraber. Durumu iyi olanlar kurban kesiyor. Haç sırasında birlikte kesilen kurbanlar yeniyordu. Haç bir panayır, bir festival gibiydi. Siyasi çıkışları, ibadetleri, kültürel faaliyetleri, yemek pişirmeleri, eğlenceleri, kurulan pazarlarıyla haç geniş kapsamlı bir toplum hareketiydi. Bu nedenle haç konusunu incelerken kurban konusunu da el almak gerekiyor. Surelerin indiriliş sırasına göre meallerde haç Kurban olarak çevrilen ayetleri gözden geçirmekte yarar var. Ayetleri mealen gözden geçirdikten sonra özü kuralları itibariyle haccı değerlendirmeye tabi tutabiliriz. İlk inen surelerden Kevser suresinin ikinci ayetinde mealen şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes deniliyor. Kurban ifadesi ilk olarak Kevser suresinde geçiyor. Surenin tamamını mealen okuyalım. Kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan şüphesiz sana hınç besleyendir. Kurban sözlüklerde şöyle geçiyor. Arapça, din konusu. Dinin buyruğunu veya bir adağı yerine getirmek için kesilen hayvan. İkinci anlamı, halk. Yani halktaki anlam, İştenliği belirten bir senslenme sözü. Kurban, nerede kaldın gibi. Sana kurban olayım gibi. Anam babam sana kurban olsun gibi. Üç, mecazi bir anlam. Bir ülkü uğrunda feda edilen veya kendini feda eden kimse. Mesela bu vatan için hepimiz kurban olalım diyorlar ya mesela. Dört, yine mecazi bir anlamda bir kazada veya felakette ölen kimse. Ya hiç sorma. Trafik kurbanı oldu. Veya terör kurban oldu gibi. Yine beşinci anlamda, mecaz anlamda, maddi ve manevi bakımdan felakete sürüklenmiş, insani değerlerini yitirmek zorunda kalmış veya bırakılmış kimse. Yani hayatın kurban olmuş, kaderin kurban olmuş gibi. Etimolojik olarak kurban, Türk dilinin en eski ve değerli sözlüklerinden Divan-ı Lugati Türk'te, Kurban karşılığı olarak yakış kelimesi geçmektedir. Yakış, İslam'dan evvel Türklerin adak için yahut tanrılara yakınlık elde etmek için kestikleri kurban olarak tanımlanır. Yine aynı yerde ithuk kelimesi geçmektedir. itok kutlu ve mübarek olan her nesne, bırakılan her hayvana bu ad verilir. Bu hayvana yük vurulmaz, sütü sağ olmaz, yünü kırkılmaz, sahibinin yaptığı bir adak için saklanır şeklinde tanımlanmıştır. Kurban kelimesinin Türkçe'ye Farsçadan, Farsça ise Arapçadan geçtiği ve Arapça karab, yani yakın olmadan karabeden yani yakın olmadan türediği düşünülse, Arapçada an eki olmayışı sebebiyle kurban sözcüğünün İbranideki korban sözcüğünden alındığı söylenir. Arapçada kurban için hedi, hediye yani sözcüde kullanılmıştır. Eski toplumların hepsinde kurban kelimesinin karşılığı kavramlar vardır. Bazen herhangi bir şeyin inanılan Tanrı'ya sunulmuş, bazen de mecazi anlamıyla insanların kendilerini herhangi bir davaya adayışı olarak dile getirilmiştir. Kurban, inanç sahiplerinin biz kendimizi bu davaya kurban ederiz ifadesiyle insanın kendini davasına sunuşu olarak ortaya çıkmaktadır. Genelde kurban denilince herhangi bir şeyi kutsal bir varlığa vermek olarak gündeme gelse de asıl da kurban inanılan şeylere yaklaşma Kurban kelimesinin bu anlamıyla Kevser suresine meal verirsek, şimdi yeniden Kevser suresini okuyalım. Kuşkusuz biz sana bolca nimet verdik. Bu nedenle sen Rabbinin yolundan ayrılma. Daima Rabbinin emrini yerine getir. Rabbine yaklaş. Rabbine yaklaşmak için sürekli kendine sebepler bul. Kendini Rabbinin yoluna ada. Onların dediklerine bakma. Sonu kesik olan sen değil. Sonu kesik olan gelecekleri olmayan onlardır. Onlar sana hınç beslekleri için ne söylediklerini bilmiyorlar. Onlar kendilerinin hep Devam edeceklerini sanıyorlar. Hayır öyle değil şeklinde Kerser suresine meal verebiliriz. Bakın ne kadar çok değişti anlamlardan gittiğimiz zaman. Haç esnasında Allah'a yakın olmak için Kabe'de toplananlar Allah'ın verdikleri nimetleri Allah'a yakın olmak için sebep kılarak veya hediye vererek veya Allah için keserek birlikte varları bölüşmeyi, birlikte bütünleşmeyi amaçlarlar. İşte bu bölüşmeye kurban denilir. Yani kurban bölüşmektir. Kurban da sadece veren değil aynı zamanda bölüşmede bulunup da alan vardır. Var olanlar yok olanlara vardan yokluğa paylaşımdır kurban. Enam suresinin 160. ayetinden 160. ayeti dahil mealen şöyle deniliyor. Kim Allah huzuruna iyilikle gelirse ona getirdiğinin 10 on katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. De ki şüphesiz Rabbim beni doğru yola, dosdoğru dine, Allah'ı belirleyen İbrahim'in dinine iletti. O ortak koşanlardan değildi. De ki şüphesiz benim salatım, kurbanım yani yakınlığım yani paylaşımım, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana sadece böyle olmam emredildi ve ben Müslümanların ilkiyim. Safa suresinin 104. ayetinden 111. ayeti dahil mealen şöyle deniliyor. Biz ona ey İbrahim diye seslendik. Rüyayı gerçekleştirdin iyileri mükafatlandırırız. Bu gerçekten senin için çok açık bir imtihadır. Biz İbrahim'in oğlunu bize adamasına karşılık ona Rabbine yakın olma, paylaşma yani kurban olma yollarını öğrettik. Böylece o geriden gelecekler arasında iyi bir nam bıraktı. İbrahim'e selam dedik. Biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandır. İbrahim Suresi'nin 37. ayetinde mealen: Ey Rabbimiz, soyumdan bir kısmını ekim bitmez bir yere senin kutsal evinin yakın yerleştirdim. Ey Rabbimiz benden sonra soyumdan olanlar salatı sürekli duyarlılık içinde yerine getirsinler. Artık sen insanlardan bir kısmın gönlünü buralara meylettir ki haç ve umre maksadıyla gelip gitsinler. Onları çeşitli meyvelerle rızıklandır belki şükrederler deniliyor. Bakara suresinin 125. ayetinden 134. ayeti dahil mealen şöyle deniliyor. Biz beyti insanlara toplanma mahalli ve güvenli bir yer kıldık. Siz de İbrahim'in makamından bir selatı ikame yeri edinin. İbrahim ve İsmail'e tavaf edenler, ibadete kapananlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tutun diye Emrettik. İbrahim de demişti ki ey Rabbim burayı emin bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları çeşitli meyvelerle besle. Allah buyurdu ki kim inkar ederse onu az bir süre faydalandırır. ''Sonra onu cehennem azabına sürüklerim. Orası ne kötü varılacak yerdir.'' ''Bir zamanlar İbrahim, İsmail ile beraber Beytullah'ın temellerini yükseltiyor, ey Rabbimiz. ''Bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz sen iştensin, bilensin, ey Rabbimiz. ''Bizi sana boyun eğenlerden kıl. Neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar.''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 İbrahim'in dininden kendini bilmezlerden başka kim yüz çevirir? Andolsun olsun ki biz onu dünyada elçi seçtik. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir. Çünkü Rabbi ona Müslüman ol demiş, o da alemlerin Rabbine boyun eğdim demişti. Bunu İbrahim de kendi oğullarına vasiyet etti. Yakup da oğullarım Allah sizin için bu dini seçti. O halde sadece Müslümanlar olarak ölünüz dedi.'' Sonra Yakub'a ölüm geldiği zaman, ''Siz orada mıydınız? O zaman oğullarına benden sonra kime kulluk edeceksiniz?'' demişti. ''Onlar senin ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek Allah'a kulluk edeceğiz. Biz ancak ona teslim olmuşuzdur.'' dediler. ''Onlar bir ümmetti. Gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarını sizin, siz onların yaptıklarından sorguya çekilmezsiniz.'' Bakara suresinin 158. ayetinden 160. ayeti dahil mealen şöyle deniliyor. Şüphe yok ki Safa ile Merve Allah'ın koyduğu nişanlardandır. Her kim Beytullah'ı ziyaret eder veya umre yaparsa onları tavaf etmesinde kendisine bir günah yoktur.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 Tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar başkadır. Zira ben onların tövbelerini kabul ederim. Ben tövbeyi çokça kabul eden ve çokça esirgeyen. Bakara Suresinin 189. ayetinde mealen şöyle deniliyor: Sana hilal şeklinde yeni doğan ayları sorarlar. De ki onlar insanlar ve özellikle hac için vakit ölçüleridir. İyi davranış asla evlere arkalarından gelip girmeniz değildir. Lakin iyi davranış korunan kimsenin davranışıdır. Evlere kapılarından girin. Allah'tan korkun. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Bakara suresinin 196. ayetinden 203. ayetleri dahil mealen şöyle deniyor. Hacçı ve umreyi Allah için tam yapın. Eğer haç yapmaktan engellenirseniz kolayınıza gelen kurbanı gönderin. Kurban yerine varıncaya kadar Başlarınızı tıraş etmeyin. Sizden her kim hasta olursa yahut başından bir rahatsızlığı varsa oruç veya sadaka veya kurban olmak üzere fitye gerekir. Haç yolculuğundan emin olduğunuz vakit kim haç günlerine kadar umre ile faydalanmak isterse kolayına gelen bir kurban kesmek gerekir. Kurban kesmeyen kimse haç günlerinde 3 memleketine döndüğü zaman 7 olmak üzere oruç tutar ki hepsi tam 10 gündür. Bu söylenenler ailesi mescidi haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'tan korkun. Biliniz ki Allah'ın vereceği ceza ağırdır. Haç bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca niyet ederse haç esnasında kadına yaklaşmak, günah sayılan davranışlara yönelmek, kavga etmek yoktur. Ne hayır işlerseniz Allah onu bilir. Ey müminler! Ahiret için azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Ey akıl sahipleri! Benden sakının haç mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden gelecek bir kazancı aramanızda size herhangi bir günah yoktur. Arafattan ayrılıp akın ettiğinizde meşari haramda Allah'ı zikredin. Onu size gösterdiği şekilde anın. Şüphesiz siz daha önce yanlış gidenlerden idiniz. Sonra insanların sel gibi aktığı yerden siz de akın. Allah'tan mağfiret isteyin çünkü Allah affedici ve esirgecidir. Haç ibadetlerinizi bitirince babalarınızı andığınız gibi hatta ondan daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan öyleleri var ki ey Rabbimiz bize dünyada ver derler. Böyle kimselerin ahiretten hiç nasibi yoktur. Onlardan bir kısmı da ey Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru derler. İşte onlar için kazandıklarından büyük bir nasip vardır. Şüphesiz Allah'ın hesabı çok süratlidir. Sayılı günlerde Allah'ı anın kim iki gün içinde acele edip minadan Mekke'ye dönmek isterse ona günah yoktur. Bunlar günahtan sakınanlar içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki hepiniz onun huzurunda toplanacaksınız.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 Apaçık nişaneler İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yetenlerin o evi haç etmesi Allah'ın insanlar üzerine bir hakkıdır. Kim inkar ederse bilmedir ki Allah bütün alemlerden müstaniyedir. Hac suresinin 27. ayetinden 38. ayeti dahil mealen şöyle deniliyor. Ve insanları hacca davet etti. Bütün uzak yerlerden yaya olarak yahut hayvana binerek gelsinler. Ta ki kendilerine ait bir takım yararları yakînen görmeleri, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belli günlerde Allah'ın ismini ansınlar. Artık ondan hem kendiniz yiyin hem de yoksula fakire yedirin. Sonra Kirlerine gidersinler, adaklarını yerine getirsinler, İbrahim'in yaptığı evi ziyaret edin, niye yapıldın anlamını idrak etsinler. İşte budur haç ve Allah'ın hürmeti emrettiği şeylere tazim eden kişiye bu hareketi. Rabbi katında hayırlıdır ve size okunan şeyler müstesna, öküz, inek, koyun, deve helal edilmiştir. Artık çekinin putlara tapma pisliğinden ve çekinin yalan sözden kendisine ortak koşmaksızın Allah'ın hanifleri olun. Kim Allah'a ortak koşarsa sanki o gökten düşüp parçalanmış da kendisini kuşlar kapmış yahut rüzgar onu uzak bir yere sürüklemiş gibidir. Durum öyledir. Her kim Allah'ın hükümlerine saygı gösterirse şüphesiz bu kalplerin takvasındandır. Elinde bulundurduğunuz nimetlerde, yaptığınız ibadetlerde yararlar vardır. Hepsi toplanıp eve gelirler. Orada bütünleşirler. Biz her ümmete Hayvan cinsinden kendilerine rızık olarak verdiklerimiz üzerine Allah'ın adına ansınlar diye kurban kesmeyi gerekli kıldık. İlahınız bir tek ilahdır. Öyleyse ona teslim olun. İhlaslı ve mütevazi insanları müjdele. Onlar öyle kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer. Başlarına gelene sabrederler, salatı ikam ederler, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden harcarlar. Biz büyük baş hayvanları da sizin için Allah'ın işaretleri kıldık. Onlar da sizin için hayır vardır. Şu halde onlar ayakları üzerine dururken üzerlerine Allah'ın adını anarak kesiniz. Yanüstü yere düşüp canları çıktığında yiyin. Hem de ihtiyacını gizleyen, gizlemeyen fakirlere yedirin. İşte bu hayvanlar şükredesiniz diye sizin istifadenize verdik. Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat ona sadece sizin gönülden paylaşımınız yani kurbanınız ulaşır. Sizi hidayete erdirdiğinden dolayı Allah'ı hücelteseniz diye Rabbiniz hayvanları sizin istifadenize verdi. Güzel davrananları müjdele. Allah iman edenleri korur. Şu da muhakkak ki Allah hain ve nankör olan herkesi sevgisinden mahrum eder. Fetih suresinin 25. ayetinde mealen 28. ayeti dahil şöyle deniliyor. Onlar inkar eden ve sizin mescidi haramı ziyaretinizi bekletilen kurbanlarınızın yerlerine ulaşmasını menedenlerdir. Eğer Mekke'de kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkeklerle mümin kadınları bilmeyerek çiğnemeniz sebebiyle üzüntüye kapılmanız ihtimali olmasaydı Allah savaşı önlemezdi.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 Allah her şeyi bilendir. Ant olsun ki Allah elçisinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse sizi güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve kısaltmış olarak korkmadan mescidi haramına girersiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilir. İşte bundan önce... Size yakın bir fedih verdi. Bütün dinlerden üstün kınmak üzere Peygamberini hidayet ve hak ile gönderen odur şahit olarak buna Allah yeter. Mayda suresinin bir ve ikinci ayeti mealen şöyledir: Ey iman edenler, yaptığınız sözleşmelerin gereğini yerine getiriniz ihramlıyken avlanmayı helal saymamak üzere size okunacaklar dışında kalan hayvanlar sizin için helal kılındı. Allah dilediğine hükmeder. Ey inananlar Allah'a ibadete vesile olan haç töreni yapılan yerlerin ve savaşın haram edildiği ayların hürmetini koruyun. Haç kurbanlarına kurban edilecekleri belli olsun diye boynuna bir şey takılan hayvanlara, Rablerinden bir lütfa ve Rabbin rızasına ulaşmak için beytül haramı ziyarete gelenlere hürmetini etmeyin. İhramdan çıkınca avlanın. Sizi Mescide haramdan men eden kavme karşı beslediğiniz kin aşırı hareket etmenize tecavüzde bulunmanıza sebep olmasın. İyilik etmek kötülükten sakınmak hususunda birbirinize yardım edin. Suç işlemek, düşmanlık etmek için yardımlaşmayın. Allah'tan sakının. Şüphe yok ki Allah'ın cezası çok çetindir. Yine Maide suresinin 27. ayetinde şöyle denilir. Onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak anlattı. Hani birer kurban takdim etmişlerdi de birisinden kabul edilmiş diğerinden ise kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen kardeş kıskançlık yüzünden andolsun seni öldüreceğim dedi. Diğeri de Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder dedi Bekledi. Andolsun ki sen öldürmek için bana elini uzatsan bile ben sana öldürmek için el uzatacak değilim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Yine Maide suresinin 94. ayetinden 97. ayeti dahil mealen şöyledir. Ey iman edenler! Allah haş esnasında ellerinizin ve silahlarınızın menziline girebilen hayvanları avlama yoluyla sizi mutlaka sınayacaktır ki kendisini görmeden inanıp kimin sakındığını ortaya çıkarsın. Kim bundan sonra Allah'ın sınırlarını aşarsa onu şiddetli bir azap beklemektedir. Ey iman edenler! ihramlıyken avı öldürmeyin. İçinizden kim onu kasten öldürürse öldürdüğü hayvanın dengi ona cezadır. Buna Kabe'ye varacak bir kurban olmak üzere içinizden adalet sahibi iki kişi hükmeder Yahut avlanmanın cezası Fakirleri doyurmaktan ibaret bir kefarettir ki Yahut onun dengi oruç tutmaktır Ta ki yasak av yapan işinin cezasını tatmış olsun Allah geçmişi affetmiştir Kim bu suçu tekrar işlerse Allah da ondan karşılığını alır Allah daima galiptir, öç alandır Hem size hem de yolculara yararınıza olsun diye Deniz avı yapmak avladıklarınızı yemek helal kılındı. İhramlı olduğunuz müddetçe kara avı size haram kılındı. Huzuruna toplanacağınız Allah'tan korkun. Allah, Kabe'yi, o saygıya layık evi, haram ayı, haç kurbanını ve kurbanlık işaretlerini insanların topluca ayağa katmasına sebep kıldı. Bu da Allah'ın göklerde, yerde ne varsa hepsini bildiğini, Allah'ın her şeyi bilici olduğunu bilmeniz içindir. Tövbe suresinin 28. ayetinde mealen şöyle deniyor. Ey inananlar! Ortak koşan müşrikler pisliktir. Artık bu yıllarından sonra mescide harama yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluğa düşmekten korkarsanız biliniz ki Allah dilerse yakında sizi kendi lütfundan zengin edecektir. Şüphesiz Allah bilendir, sahibidir. Evet, kurban, haç geçen ayetler görebildiğim ve bulabildiğim kadar bunlardır. Haç ve kurban konusunda tanımları, tarihsel gelişimleri, ayetleri gözden geçirdik. Edindiğimiz bilgileri kısaca bir özetlersek. 1- Haç, bir inanca, ideolojiye, davaya inanan toplulukların belirlenen tarihlerde, seçilmiş yerlerde toplanarak varlıklarını ilan etmeleridir. Varlıklarını ilanı, dini itibariyle, kültürlerini ortaya koymalarıyla, ekonomik ilişkilerini sürdürmeleriyle, varlıklarını paylaşmalarıyla, siyasi özgürlüklerini ilanlarıyla şekillenir. Hangi açıdan olursa olsun bu vurgular haç kavramı içinde varlığını korur? Kurban, inanılan tanrıya veya davaya veya inanca insanın yakınlığını göstermesidir. Yakınlığını gösterme, kişisel olarak kendini ortaya koyması, yani kurban etmesi, varlıklarını paylaşıma sunması şeklinde ortaya çıkar. Hangi inanç, ideoloji, siyasi, kültürel açıdan ulus olsun yakınlaşma, kendini inanılan şeylere adama kurban kavramının özlerini taşır. 2- Tarihin hiçbir döneminde haç ve kurban kavramları eksik olmamıştır. Her düşünce, inanç, ideoloji sahipleri dönemlerine özgü şartlar çerçevesinde haç ve kurban olgularını hayatlarına sokmuşlardır. Müslümanların tarihinde Arapların atası olarak kabul edilen İbrahim ve onun yaptığı ev toplanma merkezi olarak ilan edilmiştir. İbrahim'den sonraki topluluklar toplanma nedenini zaman içinde saptırsalarda toplanmaya devam etmişler. Allah Resul Muhammed ile sapan noktaları ortadan kaldıracak hükümler gönderilmiştir. Derip, haç ve kurban kavramlarını İbrahim'in uyguladığı özde yapılmasını emretmiştir. Yani Rasul Muhammed'e gönderilen haç ve kurban ayetleri aslında İbrahim'in beti yapması, yani Allah'ın evini oraya yapması, ondan sonraki bu ev etrafındaki oluşturduğu her türlü siyasete, inanca, amele ve Toplumsallaşma yönelik her türlü hareketi, ibadete yönelik her türlü hareketi özde kavrayıp bu özde yaşamaya yönelik bir çabada geçmişteki tarihte meydana gelen bütün sapmaların ortadan kaldırılarak yeniden İbrahim'in özüne döndürme çabasıdır gelen ayetler. Yani gelen ayetleri Anladığımız zaman İbrahim'in evi niye yaptığını, orada ne tür etkinlikler düzenlediğini, orada insanların buluşmasını niçin istediğini, oradaki ibadetin veya toplanmanın ne anlama geldiğini bilmesi gerekir. Bu noktada haç, Allah için toplumsal olarak ayağa kalkmanın, kurban ise yakınlık ve fedakarlığın boyutlarını simgelemiştir. Hac sırasında sonradan gelişen, geliştirilen söylemler çok da önemli değildir. Önemli olan haçın niye yapıldığının anlamı, niye yapıldığının özleridir. Kurban edilenler, o dönemlerde toplumların ihtiyacı olan yiyecekler üzerine yoğunlaştığı, çöl yaşamı içinde en kıymetli yiyeceğin de et olması nedeniyle hayvanların varlık olarak kurban edilmede öne çıkmasına neden olmuştur. Zira çöl ortamında yetiştirilmesi en zor varlıklardan biri hayvanlardır. Yaşamın hayvancılık üzerine döndüğü çöl ortamında yaşamlarından bir parça olan hayvanların Allah için paylaşıma sunulması manidardır. Geleneklerden gelen rivayetler doğrultusunda Müslüman hukukçuların ayrıntıda kurban edilecekler şunlardır, vasıfları bunlardır gibi tartışmalar, hüküm vermeler çok da önemli değildir. Önemli olan hacca varlıklı, yoksul, ihtiyaç sahibi olanların hiç çekinmeden varlıklarını paylaşma sunmaları eşit haklar, yaşam çerçevesinde birlikte yaşanma örneğinin sunulmasıdır. Bu açıdan Müslümanlar açısından haç, Müslümanları Allah'ın evi saydıkları Kabe'nin bulunduğu Mekke'de eşitlemek, varlık unsurlarını paylaşmaktır. Anlamı. Giyiminden, kuşamından, yaşamından, davranışlarından başlayarak her şeyleri ile bireysellikten kurtulup toplumsallaşan insan olgusunun göstergesidir haç. Haç günü Müslüman yoktur, Müslümanlar vardır. Müslüman, Müslümanlar içinde erimiş, onlarla bütünleşmiştir. Varlıklar, varlıksızlarla eşitlenmiş, güçlüler, güçsüzlerle eşitlenmiştir. Belki de bu açıdan Müslümanların hacıyla diğer toplumların haçları büyük farklar sergileyecektir. 3- Haç sırasında yapılan Arafat'ta toplanma, Kabe'yi Tavaf, Safa ve Merve arasında gidip gelme, Hacerül Esvede yani Karataş'a dokunma gibi, şeytan taşlama gibi uygulamalar haccın aslından değildir. Dikkat ederseniz ayetlerde Safa ve Merve arasına gidip gelmenizde günah yoktur der. Arafattan aşağı doğru akın etmenizde herhangi bir şey yoktur der. Dikkat ederseniz. Yani bunu mutlaka yapacaksınız manasına değil. Putperes Araplardan gelen bir adet olarak bu işleri yaparken Müslümanlar şüpheye düştüler. Yani biz bunları yapıyoruz da acaba ne olur? Günah mıdır yaptığımız şey, eylemimiz neye uydu, putperest Araplara uydu diye endişeye kapıldıklarında ayetler gelir, bunları yapmanızda bir beyiz, bir günah yoktur der. İbrahim'in Resulün yaşantısından, parçaların alınmasından ibarettir haç. Bu tür şeyleri haccin merkezine oturdu. bunları yapma azmiyle insanların birbirine ezmesi, öldürmesi, zulmetmesi, itip kalkması haç kavramından uzak yaklaşımlardır. Müslümanlar birlik, beraberlik, bütünlük içinde ayağa kalkmanın özlerini sunmak, inandıkları Allah'a yakın olduklarını onun için hac ettiklerini göstermek, kurban oluşlarını ortaya koymak için geldikleri haçta toplanmanın bilincini şekilsel tavırlarla bozmaları haccı anlamadıklarını gösterir. Allah'ın huzurunda dünyanın her yerinden gelerek toplanıp İbrahim'i Resul Muhammed'e anarak onların mücadelelerinin ruhunu kavrayacaklarına, gelmek amaçlarının bilinciyle bilineceklerine, farklı şeylere haccı yıkmaları yoldan sapmanın tezahürlerinden başka olması gerekir. Veya tezahürlerinden başka değildir. hacer Esved'i öpme, dokunma yarışındaki izdihamdan şu kadar kişi öldü, şeytan taşlama izdihamından şu kadar kişi öldü, Kabe'yi tavaf ederken şu kadar kişi öldü gibi haberlerle sarsılan, bozulan, tahrif olan haç olgusu Allah'a yakın olmayı değil, şeytana yakınlığın göstergesi olarak karşımıza çıkar. Bırakın insanların ölümüne sebep olmayı herhangi bir canlının öldürülmesinin yasak olduğu yerde kurbanlar dışında her yıl haç esnasında ölümlerden söz ediyorsak sapkınlığımızın delilleri olarak tarihe yazılıyoruz demektir. Tabi bu sözlerimiz yorumlarımız ecelleri geldiği için ölenler için değildir. Yani sağlığı yetmemiş, herhangi bir itme yok, kakma yok, izdiham yok bir yerde kalp sekresinden gitmiş veya rahatsız olmuş, ölmüş veya hastalanmış, ölmüş onlar için değildir. İbadet ediyoruz diye yapılan yarışlar, yarışlar nedeniyle ortaya çıkan izdihamlardan dolayı ölümlerdir. Ayetlerde Allah haş esnasında dikkat gösterilmesi gereken şeyleri bildirmektedir. Öldürmek haramdır. Ölüme neden olmak haramdır, saygısızlık haramdır, insanlara, canlara zulüm haramdır, paylaşmak farzdır, bütünleşmek farzdır, gelenleri Allah için sevmek, saymak, onlara zarar gelmesin diye titri, titri farzdır. Ancak Müslümanlar her şeyin özünü kaybettiği gibi haççın da özlerini kaybederek şekilciliklerde kaybolarak sapmışlardır. 4- Müslümanlar Medine'de devlet kurup toplumsal özgürlüklerini ilan ettiklerinin arkasından Mekkelilerle savaşmak zorunda kaldılar. Yapılan savaşlarda Müslümanların gücü artarken putperestlerin gücü zayıflıyor. Mekke putperest Araplar arasındaki prestisini kaybediyordu. Savaşların ardından gelen bu boşlukta Müslümanlar hac etmek niyetiyle Mekke'ye doğru yürüdüler. Başlarında Resul Muhammed de vardı. Müslümanları haç içinde olsa Mekke'ye sokmak istemeyen Mekkeliler onları yoldan çevirmeye kalktılar. Müslümanlar Mekke'ye doğru hac için giderlerken Mekke putperestlerin egemenliğindeydi. Üstelik Kabe putlarla doluydu. Resul Muhammed liderliğindeki hac kafilesi Mekke'ye girince Kabe'deki putları kıracağı da düşünülemezdi ve düşünülmüyordu. Zira mevsim barış mevsimiydi. Haç mevsimi haram aylar içindeydi. Bu nedenle Müslümanların Mekke'de olay çıkarmaları söz konusu olmayacaktı. Buna rağmen Mekkeliler engel oldular. Yumuşak bir eda ile böyle bir şeye hazır olmadıklarını, bu sene haçtan vazgeçmelerini, seneye haç edebileceklerini söylediler. Resul bu teklifi kabul etti. Müslümanlar haç yapmadan geri döndüler. Allah daha sonra gönderdiği ayette bu olaya işaret ederek Mekke'ye gelseydiniz... Orada savaş çıksaydı, bir karışıklık, bir olay çıksaydı, bir savaş çıksaydı veya gelmek için zorlayıp da savaş çıkarsaydınız, Mekkeliler arasındaki mümin kardeşlerinizi öldürebilirdiniz. Zira onların içinde sizin bilmediğiniz müminler de vardı diyor ayette. Biraz önce bu konuyu ayetlerde okumuştuk. Ertesi yıl Rasul Muhammed Haç kafilesinin başına Ebu Bekir atadı. Kafile yola çıktı. Onlar yoldayken Tövbe Suresinin ilk ayetleri geldi. Resul Ali'ye görev vererek gelen ayetleri Mekke'de haç esnasında okumasını söyledi. Ali kafileye yetişerek durumu Ebu Bekir'e bildirdi. Ebu Bekir'in liderliğindeki haçta Mekkeliler Mekke'yi terk etmişler, Mekke Müslümanlara kalmıştı. Ancak Kabe'nin içinde putlar vardı. Müslümanlar haçlarını yaparak geri geldiler. Haç esnasında Ali Tövbe suresinin ilk ayetlerini okudu. Ayetler putperestlere ültimatom veriyor. Bu tarihten sonra Müslümanların putperestlere uygulayacakları kuralları bildiriyordu. Kurallar çok sertti ve çok netti. Ertesi yıl Mekke fethedildi. Haç mevsiminde Resul Muhammed liderliğinde Müslümanlar haç ettiler. Artık Kabe putlardan temizlenmiş. Haç eylemi Allah'ın istediği şekilde yapılmıştı. Bütün Arabistan'dan ve diğer yerlerden gelen Müslümanlar toplu kıyamı gerçekleştirmişler. Resul Muhammed onlara önemli şeyler söylemişti. Yani toplu hareketi anlamında, toplu ayağa kalkma kıyam. 5- Müslümanların sonraki dönemlerinde ürettikleri mezheplerin haçla ilgili görüşlerine bakarsak şu özler üzerinde anlaşıyorlar. Haç yapabilecek Müslümanlar özgür olacak. Haç yolculuğuna mani hiçbir şey olmayacak. Müslümanların haç yapması için zengin fakir ayrımı olmayacak. Gelebilen herkes hacca gelebilecek. O günün koşullarında haç kervanları oluşuyordu. Haç kervanlarına zengin, fakir isteyen herkes katılıyordu. Kadın, çocuk, kız, erkek fark etmiyor. Hepsi kafileyle beraber yürüyorlardı. Kervan yol güzergahında dönüş yolculuğunda zenginlerin katkılarıyla yiyecek içecekleri temin ediyor. Hiç kimse aç açıkta kalmıyordu. Zaten haç esnasında da yoksul, fakir, yolda kalmış herkes varlıklı, varlıksız, eşit bir şekilde yaşamlarını sürdürecek şekilde yiyecek, içeceklerden yararlanıyordu. Bunun için yollarda kafile reisleri haç sırasında haç emiri gereken tedbirleri alıyordu. Yani haç yolculukları düzenlendiği zaman kafile reisleri ve haç emiri olarak atanan kişi bütün bu organizasyonu yapıyordu. Adamlarını göndererek işte filanca yerden mesela o gün için Yemen'den gelecek haç kafilesi Arabistan'dan gelecek haç kafili İran'dan gelecek haç kafilesi, Suriye'den, Şam'dan oradan buradan gelecek haç kafilesi hemen orlara haç emiri gerekli adamlarına gönderiyor, kervan sahipleriyle beraber organize ediyorlardı. Tabi o zamanlar günümüzdeki gibi milyonları bulan haç kafirleri yoktu. Günümüz haçları haç kavramı boyutunda yeniden el alınıp güncelleştirilmek zorundadır. Özellikle şekilsel ibadet biçimlendirmelerinden kurtarılıp Resul zamanındaki özlere ulaştırılmalıdır. Haç sırasında yapılacaklar listesinde mezheplerin söylediği şeylerin hemen hepsi sünnet yani geleneğin yürütülmesi mesabesindedir. Farzlar olarak sıralananlar Zaten ayetlerde mevcuttur. Ancak bugün haç sırasında ayetlerin emrettiği farzlar yerine gelenekten gelen ritüeller hacca damgasını vurmuştur. Kurban kesme konusunda ise haç esnasında kurban kesme şartının geldiğini ayetlerde görüyoruz. Kurban ile ilgili ayetlerde hacca gitmeyenlerin kurban keseceklerine dair herhangi bir şey yok. Zaten kurban kesme konusunu mezheplerde haç dışında farz olarak değerlendirmemişlerdir. Ancak Allah ayetinde şöyle bir ifade kullanıyor. Eğer haç yapmaktan engellenirseniz kolayınıza gelen kurbanı gönder. Yani Müslümanlar hatç yapmaya niyet etmişler. Ama hacca gidememişler. Ya birileri tarafından engellenmişler ya da gitmelerine bir engel çıkmış. Allah diyor ki bu durumda niyetinizi bozmayın. Gidemiyorsanız kurbanınızı gönderin. Nasıl gönderecek? İşte bu konu biraz karışık. Hac yolunda engel varsa, kişi kendisi gidemiyorsa kurban da gidemez. O zaman bulunduğu yerde kurban edecek, fakir fukarayı yedirecek anlamında çıkar. O dönemin haç yolculuklarında hacca gidenler, Kurbanlıklarını da kendi memleketlerinden götürüyorlardı. Yani kervan yürürken aynı zamanda kurban edeceklerini de götürüyorlardı ve kurban edecekleri hayvanlara çeşitli nişanlar takıyorlardı. İşte kurdele gibi veyahut da boyama gibi nişanlar takıyorlardı ki millet biliyordu işte bunlar kurbanlık diyorlardı. Bu ayet geldiği zaman kafileri kafileleri kurbanlıklarıyla birlikte hareket ediyorlar Değilse Mekke'ye gelen bütün hacı adaylarına yetecek kurbanlık nereden bulunsun ki o zaman? Günümüzde Suudi Arabistan Krallığı buna çare bulmuş. Millet milyonlarca hayvanı kurban ediyor. Halbuki bazıları kesecek, bazıları kesmeyecek. Hep beraber yiyecekler. Şimdi böyle olmuyor. Kesiliyor, kalıyor. Kesilen hayvanlar ne oldu? Kimse dönüp bakmıyor. Eskiden hacılar hepsi telef oluyordu diyordu. Yazık Allah telef olsunlar diye mi kurban kesin dedi. Şu sıralara Güya Arabistan Krallığı... Değerlendiriyormuş, nasıl değerlendiriyorsa. Kısacası amacın dışına çıkan kurban kesmeler farz olmaktan çıkmış, zulme dönüşmüştür. Onun için günümüz hacında kurban konusu yeniden gözden geçirilmeli, kesilecekse bile farklı yöntemler uygulanıp yararlı hale getirilmelidir. Zira Allah ayetlerinde kurban olarak hayvanların kesilmesini, yenilmesini gündeme getiriyor. Haç sırasında yenmeyecek hayvanlar niye kurban edilsin ki? Orada o gün yen diyor yani. Kesin yiyin. Fakir fukara zengin toplansın, eşit bir şekilde paylaşsın diyor. 6- Haç siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel birliktelikler oluşturmak, Müslümanlar olarak bütün dünyaya Allah adına bütünlük içinde nasıl birlik olduklarını göstermektir. O nedenle her toplumsal hareketin siyasi ideolojik yönü olduğu gibi hac da siyasi ideolojik yönüyle ortaya çıkar. Onun için hac emiri atanır. Dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanların sorunları konuşulur. Özgürlükleri konuşulur ki zaten özgür olmayan Müslümanlar hac yapamaz. Onların hac yapması için Müslümanları özgürleştirmek gerekir. Ama diyeceksiniz ki bugün özgür olmayanlar yapıyor zaten. Özgür Müslümanlar yapmıyor ki. Özgür Müslümanlar yapsa özgür olmayanları kurtarmak için politika üretir. Ama bugün özgür olmayanlar yapıyor, özgür sanıyorlar kendilerini. Dünyanın her tarafından gelmiş Müslümanlar Allah'ın adaletini gerçekleştirmek, zulme karşı çıkmak için hangi politikaları uygulayacaklarını tartışır haç zamanı. Hem de açık seçik, sert ve net bir şekilde tartışır. Tövbe Suresinin ilk ayetleri gibi. Bu yönde Allah'ın emri, Resul'ün sünneti Müslümanların ilk haççı örnektir. İlk haçta tövbe suresinin ilk ayetleri okunmuştur. Bu emirler Resul'ün bu sünneti sadece o döneme ait değildir. Zulüm devam ettikçe ve zulüm hayatta var oldukça dünyada küfür dünyası insanlığı ezdiği müddetçe, Müslümanlarla yapılan anlaşmalar çiğnendiği müddetçe tövbe suresinin ayetleri hükmünü sürdürür. Siyasel olarak Müslümanların bağımsızlığını vurgulamak, birlik ve bütünlük içinde ideolojik olarak insanlığın kurtuluşu, özgürleştirilmesi hususlarında hareket etmek haç toplanmasının asıl amacıdır. Değilse Kabe'nin etrafında fırıldak olmanın bir anlamı yoktur. Kabe, Nemrut'un zulmünden kurtulan İbrahim ve onunla birlikte gelen ailesinin özgürlüğünü ilan ettiği merkezdir. Tekrar ediyorum, Kabe, Nemrut'un zulmünden kurtulan İbrahim ve onunla birlikte gelen ailesinin özgürlüğünü ilan ettiği merkezdir. Bu anayı tekrarlamak, oraya gelen her Müslümanın, Müslümanların özgürlüğünü oradan tekrar haykırmak, sadece haykırmakla kalmayıp bu yönde politikalar üretip uygulamaya geçirmek için söz vermek, organize olmak haccın özlerindendir ancak tarihte Müslümanların başına gelen sultanlar, Müslümanların liderliğinden başka her şey yapan halifeler ama sadece Müslümanların liderliğini yapmayan halifeler, hazinelerini geliştirmek, fetihlerini geliştirmek, saraydaki Ganimetlerini geliştirmek için Müslümanları sağda sola öldüren halifeler ama gerçekten Nisa suresinin 58 ve 59. ayeti hükmünce müminlerin emiri olmayan halifeler, onların şakşakçısı ilim adamları haccı özünden koparmış, Müslümanların özgürleşmesi için toplu kıyam olan yani toplumu hareket olan haccı toplu kıyıma dönüştürerek Müslümanların köleleştirilmesi için kullanmışlar. Günümüzde yapılan haçlar, Müslümanların imanlarının haykırıldığı, Allah'ın adaletinin yeryüzüne hakim kılınacağının tüm dünyaya ilan edildiği, zalimlerin cezalarının verileceğinin, ultimatonunun dünya aleme duyurulduğu özler taşımaz. Aksine Müslümanların acizliğini milyonlarca Müslüman bir araya gelerek ve gelişleriyle ispat ederek derler ki bu kadar insanız beş para etmeyiz. İşte görün, görün ey dünya. Biz buyuz. Allah'ın yeryüzünde hakim kılmak istediği adaleti sağlayacak Müslümanlarla bizim hiçbir ilgimiz yok diye haykırırlar bugün yapılan haçlarda. Şekilsel ibadet yolunda çıkardıkları izdihamlarda Müslüman kardeşlerini öldürürler. Putlaştırdıkları haç ritüelleriyle şirklerini ilan ederler. İnanın putperest Araplar bile bu kadar kötü bir haç yapmıyorlardı o dönemde. Halbuki haç, Müslümanlarla kültürel paylaşımlar kurmak, tanışmak, hem hal olmaktır. Birlikte getirdikleri ürünleri pazarlamak, büyük alışveriş merkezleri oluşturarak ürünlerini, değerlerini insanlığa sunmaktır. Ekonomik açıdan kültürel, ekonomik fuarlar oluşturmak, günümüzde ise oraya haç ibadettir, oraya giden ticaret yapamaz derler. Halbuki haçın Resul zamanındaki uygulanışı neydi? Orada bir toplu harekettir. Birlik ve beraberliği göstermektir, kültürel birliği göstermektir. İnsanlar ürettiği şeyleri getirirler, orada pazar oluştururlar, orada panayır kurarlar. Bugünkü itibariyle yapılacak olsa aynı şey, bugünkü anlayışla yapılacak olsa aynı şey, orası bir panayır yeri, bir fuar alanı olur. Bütün dünyadaki Müslümanlar ürettiklerini orada tanıtırlar, orada pazar imkanlarını araştırırlar, orada siyasi birlikteliklerini oluştururlar ve oradan bütün dünyaya biz buyuz derler. Ama günümüzde ne deniyor? Günümüzde haç ibadettir, oraya giden ticaret yapamaz deniyor. Allah aşkına bunlar ayette kumuyorlar mı? Yani şimdi dinsizler, ateistler, solcular, liberaller, laikler öyle diyebilir. Ama bir bakıyorsunuz haç organizasyonu yapan ve dindar topluma ki ben dindarlığı asla Müslümanlıkla eşitlemiyorum. Çünkü Müslümanlık dindarlık değildir. Dindarlık atalar dinine tabi olmaktır. Dikkatinizi çekiyorum. Hangi atalar din olursa olsun dindarlık atalar dinine sahip olmaktır. Müslümanlık ise atalar dinini inkardır. Öyle başlar. Bugün dindarların haccını organize eden, güya akıllı, güya dini bilen insanlar ayet mi okumaz? Resul dönemindeki haccın nasıl yapıldığına da mı bakmaz? Tam aksine haç zamanı tıpkı ekonomik fuarların oluştuğu gibi, tıpkı kültürel fuarların oluştuğu gibi fuarlar oluşturulur. Aslında ekonomik kültürel alışverişler yapılır, kültürel etkinlikler yapılıp insanlar bilgilendirilir, kitap fuarları oluşturulur orada. Bütün dünyadan gelen Müslümanlar kendi kitaplarını tanıtır, kendi dergilerini tanıtır, kendi gazetelerini tanıtır, kendi televizyonlarını tanıtır, kendi kültürel araçlarını tanıtır. İlim adamları, yazarlar gelir. Mekke'de, Medine'de etkinlikler, açık oturumlar, paneller düzenlenir. Müslümanların yöneticileri yani Nisa suresinde söylenen emir sahipleri gelir. Onlar Müslümanların problemlerini konuşur. Nasıl güç birliği yapacaklarına, hangi politikaları uygulayacaklarına, dünyadan zulmü nasıl kaldıracaklarına, adaleti nasıl sağlayacaklarına dair kararlar alırlar gerçeğinde. Müslümanları bir araya toplayarak kararlarını açıklarlar. Dünyadaki bütün Müslümanlara... Anlatmalarını zulüm altında yaşayan insanlara duyurmalarını isterler. Kendileri de insanlara zulmeden yöneticilere uyarı ultimatomları hazırlayıp hep birlikte altını imzalayıp gönderirler. Haccın gerçek anlamı budur. Ultimatomlar içinde uygulayacakları kültürel, siyasi, ekonomik yaptırımları gerekirse savaş kararlarını alırlar ve bunları bildirirler. Haç bunlar demekken haccı basitleştirirler günümüzde ve geçmişte. Git taşın etrafına dön gel, eline taşlar al, şeytanı taşla gel. Arafat'tan Merve'de, Sefa'da Koştur'da gel. Bir de kara taşı öptün mü, senden büyü yok derler. Siyaset yasak, ticaret yasak, kültürel alışveriş yasak, ekonomik, siyasi, kültürel güç birliği oluşturmak yasak. Eee sonuç Müslümanlar olarak köleliğe devam. Halbuki haç, hidayet bireysel özgürlükken, haç, Müslümanların toplumsal özgürlüğünü ilandan ibaret. Özgürlüklerin ilanı dünyayı özgürleştirilmenin kıyamıdır haç. İşte ayetleri okuduk. Dünyadaki insanların hangi nedenlerle haç kavramını hayatlarına aldıklarından söz ettik. Bugün bir Taksim'de 1 Mayıs kutlayanlar özgürlükleri için oraya toplanmıyorlar mı? Kızıl Meydan'da toplananlar Rusya'da özgürlükler için toplanmıyorlar mı? Çin'de büyük yürüyüş yapanlar Mao'nun hatırına haç yapanlar Pekin'e doğru özgürlükler için gitmiyorlar mı? Nevruz'u kutlayanlar baharın özgürlüğünü, baharın gelişine, kıştan kurtuluşunu ve İranlılar, Farslılar, Kürtler, Türkler örnekleyelim. Nevruz kutlayanlar kendi toplumlarının geçmişteki özgürlüklerini kutlamıyorlar mı? Anadolu'nun antik Yunan medeniyetinden gelen, Yunan toplumlarından gelenler, hac yapanlar aynı şeyi yapmadılar, yapmıyorlarmış i̇şte anlattık. Herkes kendi hacında özgürlüğünü kutlarken veya özgürlüğü için and içerken veya özgürlüğü için toplanırken Müslümanlar köleliği için toplanıyor. Köleliklerini dünyaya ilan için toplanıyor buna haç diyor. Yarın bu haçları yüzlerine çarpılacak. İşte ayetleri okuduk. Putperest Arapların haça yüklediği anlamları biliyoruz. Resul Muhammed'in nasıl, hangi özlerle haç yaptığını tarihten okuyoruz. Hadi bu toplum cahil. Ya din eğitimi görenler, ya güya İslam üniversitelerinde akademisyen, doktor, doçent olanlar. Ya metreselerde, üniversitelerde şeyh azam, müderris, müştehit, fakih olanlar, fetva makamında olanlar hiç mi ayetler okumuyorlar? Hiç mi Resul'ün haç sünneti nedir demiyorlar? Resul'ün sakalını, bıyığını, tıraşını, nafile ibadetlerini kendine sünnet edilenler niçin haçın sünnetine uymazlar? İşte büyük ihtimalle cevapsız kalacak bu sorularımız, haçı da diğer konular gibi ne kadar çok saptırdığımızın ilanından başka bir şey olmayacaktır. Günümüzde hac Allah'ın evi bilinen Kabe'ye varıp Rabbimize kulluğumuzun değil zulme, sapkınlığa, şeytana teslim oluşumuzun ilanından başka değildir. Bugün Kabe'de putperestlerin koyduğu putlar değil, Müslümanların kutsallık adına ürettiği putlar vardır. Her özünden koparılıp şeklen uygulanan hac kuralları put olmaktan başka bir şey değildir. Dünyadaki Müslümanların halleri hacca da gereğince yapmadıklarının şahitliğidir. Yarın bu hac yapanların hepsine dünyadaki Müslümanların Zulüm altında inleyen Müslümanların şahitliği hesap günü sorulması gereken ilk soru olarak karşılığına çıkacaktır. Rabbimiz huzuruna gelen milyonlarca Müslümanı görmekte onlara ayetlerini hatırlatmaktadır ama Arapça konuşan Araplar da dahil neredeyse hiç kimse ayetleri okumamakta, anlamamakta, akıl etmemekte, düşünüp öğüt almamakta. Haç bireysel salatı ikameyi toplu salatı ikameye dönüştürmekten ibarettir. Ayetleri anlamış olsaydınız, ayetleri anlamış olsaydık bu özleri kavrardınız, bu özleri kavrardık. Yarın sorulacaksınız, yarın sorulacağız ey Müslümanlar, unutmayın diye birbirimizi uyarırdık. İnşallah Müminler çok okuyup az düşünmezler, yeterince okuyup çok düşünürler. İnşallah müminler çok konuşup az akıl etmezler, yeterince konuşup çok akıl ederler de Allah'ın razı olacağı haccı gerçekleştirebilirler. İşte o zaman dünyadaki zalimler sonlarının geleceğinin, geldiğinin farkına varacaklardır. İşte o zaman müminler bireysel kıyamdan toplumsal kıyama varmanın bilincini yaşayacaklardır. Evet. Bugün sunumu tamamladık Allah'a şükür. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Allah'a emanet olun. İyi geceler diliyorum.